Günaydın sevgili Atuk Radyo dinleyicileri, bir ekonomi ekoloji programına daha hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir tarafında neler oluyor, neler bitiyor çevre konusunda, ekoloji konusunda, neler olup bittiğini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu hafta da önemli konumuz var. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta Doğu Rize'nin Rize Çayeli ilçesinde bir selo gün ee, sağlık felaketini değildir. Ki bu hem yağış rejimlerini hem iklimde neler oluyor hem de orada bu yaşanan felaketle e, can kayıpları meydana geliyor Maddi kayıplar meydana görüyor. Afet sonucu mı gerçekleşiyor? Bunlar bir kadem. Tabii ki konunun uzmanı e, Prof. Dr. Murat Kadıoğlu'yla. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan, sesin gidip geliyor. Han. Bende mi problem sende mi? Bilmiyorum. Buyur. Merkez dinliyorum. Allah hocam, pandemi nedeniyle hala biz yeni... Hotspot'a denerseniz Wi-Fi kullanmayıp, o zaman biraz daha güçlü bir internet oluyor. Hocam siz açık radyo mikrofonlarına aşinasınız, ee, zaman zaman katılıyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz, aydınlatıyorsunuz bizi. Bence e, geçen hafta meydana gelen bu sel felakette hem birebir sizin uzmanlık alanınız bence. Yani birçok boyutu var bunun benim düşündüğüm yani yağış miktarları var. Artık mevsim normallerinin dışında yağmurlar var. Bu zaten e, asıl uzmanlığınız. E, felaket sizin e, diğer bir çalıştığınız konu. Ama ben e, bu konuyu bugün işlememdeki özel sebebi de şu. Hep şunu şu oluyor. Bu bir doğal afet. Bu bir doğal afet. Tamam doğal afet. Yağış miktarı arttı ama bu kadar bu kadar can ve mal kaybının da olması sizce bir doğal afet mi? Sizce sadece bu kadere Futura bağlanabilecek bir şey mi hocam? Ne dersiniz? Serkan Bey biz doğal afet lafını kullanmıyoruz zaten. <gülüyor> Doğa kaynaklı afet diyoruz. Doğal deyince millet bunu normal bir afet diye sanıyor. O İngilizceden çevirilme natural kelimesini doğal diye çevirmişsiniz. Yanlış olmuş. Biliyorsun kelimeler insanların duygularını, duygular da insanların eylemlerini kontrol Doğru. ediyor. Doğru. Psikolojik etkisi var. Evet, Koran'da da aynı şeyi yaptılar. Hep normal düzene dönüyoruz, normal düzene dönüyoruz. Aha döndük normal düzene. Bizim normal düzenimiz böyle. Uzun eşek oynamak, işte şeyler yani dip dibe oturmak normal düzen bu. O kelimeleri kullanmamak gerekiyor ama işte anlatamıyoruz tabii kimseye de. Hı -hı. Şimdi bu doğal mohal değil abi. Bu doğa kaynaklı bir olay. Zaten burada üç tane bileşen var. Bir kaynak var bu sellerde. Kaynak yağmur. Bir tane de yol var. Yani alıcıya giden yol. Alıcı insan, evler, alıcıya giden yol da bu dere yatakları. Şimdi kaynakta <gülüyor> e, kaynaktaki yağışın miktarı fazla olabilir, şiddetli olabilir. Bu zaten zaten tek problem de o diye gösteriliyor şu anda. Alıcıda eğer bunu dere yatağındaysa yani kaynaktan yola giden yolun üzerindeyse o zaman bu afete dönüşüyor. Şimdi evet. normalde biz şehirlerin planlamasında 500 yılda o bölgeye yağabilecek en şiddetli yağışa göre plan yapılır. Ona göre kod verilir binalara. İşte dere yatağından şu kadar uzakta, su basman seviyesi bu kadar yüksekte olacak diye söylenir ama kimse buna uymuyor. <gülüyor> yani hani şimdi bu <gülüyor> 90 yıllık yağışın rekoru kırıldı falan bunun çok anlamı yok. Çünkü zaten biz de buna bak 500 500. 500 yılın yani, rekoruna göre rekoru ne yapılması lazım yapılıyor değil mi? He, ona göre yapılması lazım işte o yapılmadığı için problem. Şimdi adam oraya bir tane dere var. İki tane duvar arasını alıyor dereyi. Ondan sonra tamam diyor. Bu iş halledildi diyor. Yani o derenin havzasına düşecek rekor miktardaki yağışlar e, ne kadarlık bir su oluşturur? Derenin kotlarına göre değişik yerlerde bu su ne kadarlık yükseklikte Akar bu yükseklik derenin yatağını korur mu, taşar mı diye bakmıyor. Yani bir tane oraya gidiyor yerleşiyor. Öyle bir de yerleşiyor ki sanki tepeye ev yapmış gibi. Yani su basman seviyesini yüksek yapmıyor. Bodrum katı yapıyor. Bodrum katlara pencere koyuyor filan alt katlarda böyle dükkanlar yapıyor. Yani o zaman <gülüyor> bunun doğal afetliği kalmıyor abi şeyi kalmıyor yani. Burada bir soru sormak tamamen, istiyorum ar araya gireceğim. Tamamen yani intihar yani. Hı. Plan yapılıp bu plana mı uyulmuyor yoksa hiç plan yapılmıyor yani Doğu Karadeniz'de bu dere yataklarının rekor seviyedeki taşkın alanlarıyla ilgili hiçbir yerleşim planı yok mu yani? Ya bu Doğu Karadeniz'de tabii bir, kırsaldaki birçok yerde yok ama bu son sel olan Şairler Deresi için Devlet Su İşleri 2015 yılında taşkın tehlike artıları yapmış, belediyeye Hı. vermiş. Demiş ki Deren'in demiş kred kotusu kred kotu dediği de Deren'in etrafı falan yapılan iki tane duvar var. ya Onun en yüksek noktası <gülüyor> artı demiş bir buçuk metre yukarıda yapacaksın şeyi binanın girişini ve bu bir buçuk metre'nin içine kapı pencere yapmayacaksın. Ama belediye Hı -hı. bunu uygulamıyor ki imar planlarına vesaire. Çünkü belediye e, haz uygulamıyor ki belediye uygulasın. Zaten bu binaların çoğu yapsat adam yapıyor Hı -hı. satıyor gidiyor. Kendi oturacak olsa yapmaz öyle. Yani bu ama dediğim gibi çok yerdeki şeylerde mesela kırsalda birçok derenin yatağı yani derenin dere yatağı belli değil. Zaten bazı derenin tapusu var vatandaşta. Dere yatağı, dere yatağı belli değil. Sel yatağı belli değil. Sel tehlike bölgesi de belli değil. Şimdi bu dere yatağı ile sel yatağına bina yapılmaz. Tel tehlike bölgesine bina yapılır ama orada da işte dediğim gibi 500 hadi bilemediğin 100 yıllık en işletli yağışa göre su basman seviyesi verilir. O seviyenin altında giriş yapılmaz. cam pencere yapılmaz. Şimdi Türkiye'de var ya bu su basman seviyesinin su basması ile ilgisi kalmadı. Buna böyle şeye bağlamışlar yerel yönetimler. Border taşına. Border taşından 60 santim. Senin su basman seviye bu. <gülüyor> bu kadar. Yani bu bağlar başında da 60 santim. Bülbül deresinin içinde de 60 santim abi. Böyle bir şey olabilir Peki mi yani? yani? İstanbul'da da çok büyük felaket yaşandı. Ayamama e, gibi aynen. bir felaket yaşandı. Ee, Ayamama da gördük bunu. Yani Hatırlayın o zaman görüntüleri, <gülüyor> fotoğrafları. Derenin sağındaki, solundaki bütün yerleşim yerlerini vurdu. Orada Mansur Kalanlar araba yolunu su Ben yine şunu sormak istiyorum. Yine birkaç kez konuşalım da sonra yağış rejimlerine falan gelelim hocam. Yani ben şunu anlıyorum. Bu en son dediğiniz Şairler Deresi'nin eee çaylar ile ilgili bir çalışma var. Su Batman ile ilgili bir çalışması var dediniz. Benim hep sonunda bu tarz felaketlerde tablo şu oluyor. Yani biraz adaletle bağlayacağım bu mevzuyu. Bizim adalet anlayışımız da yani hukuk Roma hukukundan birebir neredeyse alınmış bir ceza hukukumuz var. kanunumuz buna göre yazılmış ama uygulamada sorun var. Buralarda da bence benzer sorunlar yaşanıyor. Evet Kitaba baktığımızda e, her şey kimi zaman dört dörtlük, e, çok güzel şeyler yazılmış ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. E, ben e, bu en son iki sel felaketi, Şahiller Deresi ile ilgili söylediğinizden ben bunu çıkarıyorum. Vallahi işte uygulama ve denetim problemi var. Yani bu özellikle yerel yönetimler, yerel baskılara bekle yaramıyor. <gülüyor> ve kimse de o yerel yönetimden o kanunu uygulamasını istemiyor. Ee, mesela Sayıştay artık tamamen para işlere bakıyor. Mesela yerin deliklere bakmıyor. Yani ya yeter yerin delik denilen şey kanunları uygulayıp uygulanmadığı şeklinde bir denetim yok şu anda. Denetimi doğa yapıyor işte arada bir böyle. Ee, o da ne kadar etkili oluyor? Kaç gün unut katılıyoruz. Bu böyle bir problem var yani. Bu biraz şey Ufak hesaplar, gündelik hesaplar yapıyoruz yani ve oraya yaptığımız iki duvar da bize yanlış bir güvenlik algısı ulaştı, oluşturuyor. Genellikle bu tür binaları dere hafif akarken yapıyoruz, derenin çoşkun halini görmeden. Bir de insanlar Hı -hı. genellikle şöyle diyor, benim hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanların hayatı kaç yıllık ki yani? Biz 500 yıldan bahsediyoruz. <gülüyor> bunu, bu, bunu, da, bunu da biraz açalım. Şimdi e, daha önceki zamanlarda şimdi artık bakanlar çıkıp açıklama bile yapmıyorlar. Eskiden şöyle derdi. Bu bir felaket. E, i̇şte şu kadar yılın en bir yılda düşmesi gereken yağış evet. bir saatte düştü. Şu kadar metreküp düştü. 90 yılda siz de söylediniz bunu telafisi 90 yılda böyle ya. bir şey görülmedi. Yani konuyu bilmeyen no. bizler için e, çok büyük şey ifade ediyor. Ya hmm. tamam dereye yatağı olsa vah, sonuçta diyor. hiç var <gülüyor> var hiç böyle bir şey olmamış deniyor. Vay ee, anasını kad diyoruz. Kader değil, kader değilip geçiliyor. Ölen öldüğüyle kalıyor, malı gider. Evet. Git gittiğiyle kalıyor. Ee, suçta, böyle bir gerçekli tablo. Suçta iklim değişikliğine atılıyor. Evet. Oh, bitti iklim değişti, böyle oldu abi deniyor. Ama iklim değişti, böyle olacak. Bundan sonra daha da kötü olacak de tekrar almayı da şey yapma Yani iklim değişene suçu atıyor ama iklim gecede bir şey yapayım da demiyor yani. Tamamen <gülüyor> çambaza bak gibi bir durum oluşuyor ortalıkta. Ya bunlar tabii e, metolojik okul yazarlığının zayıf olmasından kaynaklanıyor. Yani hem bakanlar hem bakmayanlar herkes aynı şekilde bu tür şeylerle avunuyor <gülüyor> övünüyor. Yani bu o şairler Deresi'nde daha önce de 40 kere sel oldu. Daha da olacak. <gülüyor> İşte oraya taş taşkın koruma yapıları, bazı setteler yapıldı, işte bazı şeyler kondu, e, duvarlar yapıldı ama bunlar çok ufak selleri engelleyebilir. Hatta bazı selleri de arttırabiliyor bunlar. Ayrıca yani ne, ne yapsak boş yani. İşte bu Hocam ben Eten. şöyle e, sesinizin enerjisinden şöyle bir şey almadım. Artık siz bile e, kanıksamış durumdasınız yıllardır. Böyle gelmiş, ben, böyle gider. <gülüyor> ben bık, bıktım yani anlatmaktan bıktım. D tamam De kabul ettim sizi. Selmel olunca korkuyorum lan eyvah yine sel oldu. Şimdi yine aynı şeyler çık anlat dur yani Allah'ım ya işin yoksa. Telezon telezon. Hocam ya. ne yapacağız? Ya, falan, anlat anlat ne dur Ne yani. Göçüp gidelim mi? Ne yapalım? Ne anlat ediyorsun? anlat. Heyecanlı ne? Ne? oluyor. <gülüyor> Şeklinde bir durum oluştu. Ya anlatıyoruz da bir şey. Arabi ve ki abi. Yani nedir bu böyle? Yani bu böyle ancak bunu konuşu konuşup. Gündelik makazın malzemesi oldu bu seller. Yani alıştık bunları. Kanıksadık bunları sanki böyle. Aha şey geldi. Sel konuşma zamanı geldi gibi. Konuşuyoruz. Geçiyor. <gülüyor> bir tanesi hele kadar hoşça kal Yine Ayamava Deresi'nin içinde binal yapılıyor. O kadar kişi boldu öldü oralarda. Ben çok gittim geldim Ayamadere sene bilir kişi olarak. Hı hı. Derenin hemen yapısı, yanına bina yapılmış. Ee, bina'nın bu, binaya bir de bottom katı yapmışlar. Onu önce planda şey göstermişler sığınak. Sonra o sığınan sığına yapmışlar atölye. Yanlarına açmışlar camlar pencereler. Koymuşlar oraya makinalar işçileri. Ondan sonra da tere taştı olmuş ha. Tere taşıyor. Bak onlar taşkanlık yapmamış. Taşan tere oldu yani. Geçen de de televizyonda de vardı bir tane. Bir çok birkaç sene oldu hiç unutmuyorum. İşte ben Karadenizliyim ya. Bende düz mantık var böyle. Tuhaf gelir bana böyle şeyler. Diyor ki Spiker televizyonda sayın seyirciler ee, Beykoz'dan geçen dere taşarak sere neden oldu diyor. Bak şimdi. Beykoz'dan geçen dere taşarak sere neden oldu. Yani çok Normal geliyor değil, değil mi? Evet. Neresi normal? Beykoz'dan mı dere geçti? Dere mi Beykoz'dan geçti? geçti. Beykoz mu dereden geçti? Kim, kim nereden geçti? Hangisi daha önce? havada bir Beykoz vardı. Sonra oradan geldi bir dere geçti. Bir de bu dere, dere utanmadan öyle. taştı. İnşallah <gülüyor> Allah. Peki bu Ayamama ile ilgili bence söylediğiniz çok önemli. Ee, Ayamama Ay ne zaman olmuştu? 2009'da olmuştu. 2009'dan <gülüyor> sonra ee, ne için gittiniz bilir kişi. Bence bir açın o yani kadar kafaları, kafaların değişmediğini, değişmediğini göstermesi olsun bu da. ya ma, Şimdi o şöyle e, o şimdi oraya birine yapmış adamlar filan bir de skorta yaptılmışlar ama skorta yapanlar da ki bir şey bakmamış yani masa başında skorta yapıyor. O derenin içinde yeter skorta yapmış. Şimdi Selmer alınca bunların makinelerin ne parasını skorta kırmasını alıyorlar. Skoda Hı. firması da tutuyor, belediyeyi şey veriyor, mahkemeye istiğ mahkeme mahkemeye veriyor, yani rücu ediyor yani parayı onlardan istiyor. Hı. Anladım. Onlarda, oradan sonra da bize diyorlar ki kim suçlu burada? Ben de diyor ki için. bu binayı yapan suçlu, binayı kiraya veren suçlu, kiraya kiraya tutan ki suçlu, böyle yıkmayan suçlu, bunu bakmadan Skoda yapan suçlu, hepsi suçlu diyorlar abi. <gülüyor> burada ortalık bir karışıyor abi. <gülüyor> Sonra sizi bir daha bir daha da bir kişi diye çağırmıyorlar değil mi? <gülüyor> Çağırmadılar zaten ya aman zoda hakim diyor ki hakime ya hocam diyor ne diyor, birine fazla suçlu ver de diyor ona değil. <gülüyor> Radyoyu yere, yeni açanlar için ben bir hatırlatayım hocam siz kimsiniz böyle ne diyor bu Ay, dersinden. Kilimci ya, başı. <gülüyor> profesör Doktor Miktat Kadıoğlu adı zaten bir marka hocamızın yani bugün meteoroloji konusunda kime sorsanız hangi akademisyene söyleseniz çoğu akademisyenin hocası aynı zamanda bu işi Türkiye'de en bilen çok bilmekse biraz buna, buna mı neden diyor hocam yani böyle bir kanıtlamaya artık bir, bir, bir cacık sen, çok, olmaz bu işlerden falan. Buna çok bilmek de değil abi ya umudun kalmıyor. Şimdi benim bilmem şudan kaynaklanıyor. Ben ilgileniyorum her şeyden. İlgileneğince de bilgileniyorum yani. Tamam. Yani benim kendim, yani şimdi bir ara köşe yazarlığı yaptım. Seninle de yazlık çizdik. O zaman da yazmak için de çok okumak gerekti. Bir de böyle toplumsal olayla ilgilendiğim zaman onlarla ilgili çok okuma yaptığım zaman insan daha çok kendini geliştiriyor. Yoksa sadece derse girip çıksam o dersi anlattığım kadarıyla bileceğim. Diğer konuda ilgilenmediğim zaman bir, şey, bir insan genişletemiyor kendini. Bu bilginin biliyorsun e, B harfini at geriye ilgi kalıyor. Yani evet. bilginin 5'te 4'ü ilgi. İlgilendiğimiz rahmetle, için bilgileniyoruz. <gülüyor> rahmetle Hayrettin Karan da buna bir eki vardı. İlgi, bilgi bir de tepki. <gülüyor> tepki Aa, de göstereceksin. Aa, tepki de gösteriyorum doğru. Karadeniz'de evet. olmanın verdiği bir şeyden Toprak dolayı. Topraklerimizin lafıdır benim hiç unutmam. Hı -hı. Yani. İlgili olacaksın, ilgili olacaksın bir de tepkili olacaksın diye. Evet. şimdi Ayamama dere'sini konuştuk biz 2009'da 31 kişi ölmüştü aklımda değişmeden de internetten hemen baktım ee, 1995'te yine aynı şey geçmiş o zamanki haberlerde 14 yılda hiçbir şey değişmedi de 2009'da Atatürk. değişmez. Şimdi abi. İstanbul'da İstanbul'da benzer bir yağış düşse sizin anlattıklarınızdan ben şunu çıkarırım Ayamama dere'sinde işte 28 yıl sonra da açtı işte kaç yıl sonra? Yine hiçbir şey değişmediğini göreceğiz ve bu felaketler göz göre göre geliyor. Yani benim yüreğim sızlıyor hocam yani, yani sürekli maruz kalsak da bunları yani göz göre göre bunu, bu kader kader değil cinayetten başka bir şey değil yani oraya, sizin dediğiniz gibi oraya Acaba. izin veren o dereye tane izin veren suçlu inşaat yapan müteahhit suçlu e, toplumsal olarak bilinçlenmemek bilinçlenmeden orada biraz daha ucuz diye oradan almakla da bizim de suçumuz var kamuoyu olarak. Ee, dediğiniz gibi herkes suçluğu hiç bilgimiz de yok ilgimiz de yok tepkimiz de yok deyip bu memleketten geçelim mi ne yapalım İzlanda'ya yerleşelim bir, hocam hocam birisi görevini yapsa var ya o olmayacak abi bir tane o zincirdeki bir kişi görevini yapsa o, o afet ortaya çıkmayacak yani birisi müsaade etmese olmayacak birisi kiralamasa olmayacak birisi sigortalamazsa olmayacak herkes ona yardım ediyor abi Ondan sonra da diyorlar ki böyle oldu. Bir de bu kader olayını da inceledim ben. Kaderde böyle hiçbir şey yapmak, yapmamak, her şeyi Allah'a bırakmak değil yani kaderde. Yani her şeyi yapacaksın elinden gelen, bazı Hadi. şeyler kontrol edemezsin. İşte o kontrol edemediğin kısım kader aslında ama bizde öyle anlaşılmıyor. Yani biz e, deveyi bağlamadan Allah'a güveniyoruz. E, o, da kader, o da yani dini de tam bilmemekten, yanlış bilmekten kaynaklanan yanlış bir kadercilik anlayışı. Yani tedbir olmadan tevekkül olmaz diye bir laf da var ama bizim millet işine gelenleri bir bir şey yapıyor. İşine gelenleri kullanmıyor. Doğru, doğru. O zaman yani, şöyle bir toparlayalım hocam. Yani biz Ne zaman dağıttık? Kamu kurumu kur <gülüyor> yok topar zaman anlamında toparlama. <gülüyor> ha, dağıtan anlamında ya, tamam. son birkaç dakikamız <gülüyor> kaldı. Şöyle yapalım. Yani bizim sesimizin gittiği yerlere gidiyor zaten. Kamu'ya gidiyor mu? Git kamu görevlisine gidiyor mu? Gitmiyor mu? Bilmiyoruz ama en azından evet. bizi dinleyenlere bu sel konusunda artık e, iklimler normal değil. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. E, bir ayda düşecek yağış miktarı bir anda düşüyor bir yere. Ne bileyim ev alırken e, neler yapmak gerekiyor. Bu konularda ne gibi biz normal bir sıradan vatandaşlar için çok basic böyle sizin öneriniz oluyor. <gülüyor> pratik. En azından bu yağışlar, seller konusunda e, yani... bir yapı alacaksak, bir sigorta yapacaksak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bilir kişi olarak sorulursuz hocam. Yani hocam bu iklim değişikliği bu tür afetleri daha da kötüleştirecek, daha da arttıracak. Yani bunlar iklim değişikliği olay şeyler değil yani. Bunlar hep olan şeyler. Bunlar binlerce yıl oluyor. Sel, fırtına, dolu, hortum. Bunlar daha da kötüleşecek yani. Bu problemlerle daha da fazla karşılaşacağız. Bunlar oldu bitti geçti, atlattık falan yok yani burada. Bu dere yataklarında tebeğe eve belki bir ev yapmamak gerekiyor. Su basman seviyesinin doğru hesaplanmak gerekiyor. Karadeniz gibi yerlerde e, yamaca yapınca ki ağır malzeme kullanıyoruz bu heyelan neden oluyor Dereye yapınca su geliyor O yüzden Karadeniz'de bina yapmak usulü yani herhangi bir yerdekinden farklı olması lazım zaten Hı -hı. geleneksel mimaride Karadeniz'in nasıl ev yapılacağı belli eski Çarşamba evi var Samsun'da çarşamba evleri direkt özen yapılmıştır Yani bu derre yatakakan ev yapacaksanız Hı -hı. direkt özel yapacaksınız Botrub kat, giriş kat olmayacak. Mesela ben olsam o Rize'deki e, o dere boyuncaki bütün evlerin giriş ve botun katlarını iptal ederim. Böylece cam kaybı olmaz. Gelen su akar gider kimseye zarar vermez. Zaten geleneksel mimari budur. Dünya neresine bakarsam bak. Mesela e, bu okyanusların kıyısındaki evler hep direkt üzerine yapılır. Deniz kaparması dalgadan evet. dolayı. Yani buraya öyle dağın tepesine ev yapıyormuş gibi deren içine ev yapamasın. Yani bu ezberleri bozmamız gerekiyor. Bizde medeniyet gerilemesi var yani bu zaten eskiden yapılıyordu, şimdi de yapılabilir istense. Ama bunu zorlamıyoruz. Biz gelenekte kriz yönetimi mantığıyla hareket ediyoruz. Bir şey olsun hele hallederiz abi mantığı var. Hele olsun hallederiz abi mantığı gidiyorsun tabi. Bütün e, e, devlet oraya gidiyor, yardımlar vesaire ama bunlar gelenekte ölenleri geri getirmez. Bizim biraz risk yönetimine dönmemiz lazım kriz yönetiminden. Afet sonrası kahramanlıklar kimseyi bir şeye faydası olmuyor zaten. Evet. O yüzden yani bina alıyorsanız ev alıyorsanız mutlaka bir inşaat yönetimine gösterin. Şimdi bizim insanlarımız araba alırken ikinci el bunu getiriyor bir tamirciye servise ekspere gösteriyor ama ev alacağı zaman kimseye gösterme ikinci el o evi kendi de anlıyor. Herkes kendini inşaat yönetim sanıyor mimar sanıyor tamam böyle bir acayip durum var. Evinizi alacağınız zaman bir uzmana gösterin. Botrup katına gidin bakın. Ee, bu yani sizin için en önemli şey ev yani. Arabadan da önemli. Ev alırken taput almayın. Ee, evinizin sağlamlığına, dere yatanlı olm olmadığına, Botrup kattaki kolonların korozyonla çürüyüp çürümediğine, e, evde iskan alındıktan sonra değişiklik yapıp yapılmadığına bakın. Yani bina alırken biraz daha dikkatli olun uzman kullanın yani öyle ezbere ev almayın artık fayansına şeyine bakaraktan seramiklerine bu artık yanlış bir şey yani öldürüyor insanları. Topladık mı? Biraz topladık tabii ki ama yani <gülüyor> yine mi içimi, yine içimizdeki ha. içi yok ve içimizdeki acı geçmiyor. Yani benim yıllardır gazetecilerim <gülüyor> yapıyorum bunların haberlerini yıllardır yapıyorum. Her seferinde içimiz acıyor. Nedenini de biliyoruz ama ee, neden müdahale edilmediğini, neden bunları göre göre yani bunun en büyük de şey olacak belli ki yani göz göre göre İstanbul'a bir deprem geliyor. Yani, daha da, yani. da, daha da kötüsüyle kapatalım kapuyu şimdi iyice karar, karartalım. Düşün şimdi göre sen. Göre geliyor, Anladım. Belediye başkanısın. Şimdi sen. Serhan sen belediye başkanısın tuttun bütün o deredeki şeyleri e, Bodrum katları iptal ettin giriş katlarını bir daha seçip kazanabilir misin orada? Kazanamazsın tabii <gülüyor> ki yani bir sürü bir, sürü bir, bir şey var yani, yani. Ka kazanamadığın gibi evini taşlarlar yani gelip ya, selamlar kolay da, da değil ne <gülüyor> edeceksin yani vatandaşta başlıyor bu olay aynen öyle yani insan kendi canını düşünmediğinden sonra zorla kanunla hmm. onun canını düşünmek de e, zorla yani, güzellik çok, olmuyor çok çok, çok çok vahim durum yani. Zorlu de... afet yönetimi de olmuyor işte. Zorlu afet hazırlık da olmuyor. Yani depreme de yine son bir cümle ayıralım. Ee, Ekrem Mamoğlu İstanbul seçimleri kazandıktan sonra varsa yoksa e, depremle ilgileneceğini söylemişti. Bu rüzgar sanki azalıyor mu, azalmıyor mu, yapıyor mu? Bir takım faaliyetler var biliyorum. Ee, ama bizim bizim en önemli konumuzun bu olması gerekiyor. Çünkü öyle bir şey başımıza geldiğinde şimdi yani, tabloyu tabloyu böyle illüstrasyonlarla anlatıyorlar ama hiç söylemek dahi istemiyorum. Gerçekten çok korkutucu bir durum var o ortada. Evet, çok iç, içimiz karardı hocam. Vallahi ben alıştım yani bilmiyorum ben. Ben şey yapay adam ben etkilenmiyorum ben, ben artık. Ben etkilenmiyorum. Tamam. Gündelik vaka yani, oldu bu. Ben etkileniyorum ama bir, bir denizinizinki e, hikayesi, hikayesi, hikayesi gibi düşünüyorum bunu. Yani bir bir tanesini bile kurtarabilirsek, bir tane bir vatandaşa sesimiz gitse, bir o vatandaş e, faydası olur. Faydası olsa ben oluyor diye düşünüyorum. Yıllardır bunu gördüm. Milyonları değiştiremeyeceğiz tabii. Bir anda hükümetin politikasını değiştireceğiz ama yaptığımız haberlerle siz de söylediğiniz bu e, verdiğiniz e, yaptığınız bilgelikle bence çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Hocam lütfen siz de bıkmadan, ussamadan anlatmaya devam edin lütfen. Ağzınıza Zaten sağlık Zaten sizden kaçamıyoruz ki. Mecbur anlatıyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok, çok biliyorum artık çok çok şey yapıyorsunuz. Bak devamlı şeyler anlatmak. Kitap yazdık o kadar okuyan yok abi. Kır kır kırmadır. Kır Kitabınızı söylerim hocam hadi onunla kapatalım. Kitap e, ne yapacak abi olur. yani önce depremden de. koruma el kitabı var. Afet afetmez kitabı var. Kentselleri Yönetimi kitabı var, iklim değişikliğiyle ilgili bildiğiniz havaların kitabı var, afet evet. yönetimi var, ne ararsan var. Ama okuyalım. Miktat Hocam'ın, Miktat hocamın <gülüyor> kitaplarını da alalım, okuyalım. Bu söylediklerimizin çok daha <gülüyor> detayları teknik. Hepsi halk <gülüyor> için <gülüyor> yazılmış <gülüyor> yani. <gülüyor> teknik değil evet. ha, halk için. <gülüyor> Hocam ağzınıza sağlık Oldu, hoşça kalın. Çok, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, bir ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik. Aynen Maalesef e, memlekette olan şeyler çok olumlu olmayınca bizim de konuştuğumuz konular çok pozitif olmuyor ama e, umudumuzu hiçbir zaman yitirmiyoruz. Benim ilk söylediğim sözde bu oluyor. Her zaman son sözümüzde e, bu olacak. Umudumuzu kaybetmeyin. Haftaya görüşünceye dek e, hoşçakalın diyorum. <gülüyor>